658. konunun devamı, onu da hanımına vererek, artık bunu da sen infak edersin, dedi ve işine gitti, döndüğünde hanımı, o paradan bizim için hizmetçi tutacak kadar bir şey ayıramaz mıydın, dedi, Vali de o verdiklerimiz bizlere, en muhtaç olduğumuz bir zamanda geri verilecektir, karşılığını verdi.